Çünkü eğer bir insan bir insandan yardım istiyorsa bu dünyalık herhangi basit bir şey bile olsa sonuçta bir nebze olsun karşı tarafa muhtaciyetini değil mi? Karşı tarafa ihtiyacını beyan etmiş oluyor. Mesela ne gibi? Çok basit bir örnek. Mesela havaalanındasın değil mi? E, bir bavulunu getireceksin mesela. İşte arkadaşın diyorsun yardım et de şu bavulu beraber koyalım tartsınlar işte uçağa girsin mesela. Bu, bu basit bir örnektir. Veya şekeri uzatır mısın?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 diyor ki ma yiftahu Allahu rin e Allah Allah diyor min rahmetin insanlara açtığı o rahmet var ya eğer Allah yani insanlara bir rahmet açarsa o açtığı rahmet var ya fela mumsi kaleha o rahmeti kimse engelleyemez kimse onu tutamaz önüne geçemez ve mumsiki o tuttuğu engellediği şeyi de fela mursilelehu yani o engellediği rahmet var ya hayır Fela mursileluhu kimse ona veremez Allah'tan gayrı. Eğer Allah da o rahmeti keserse kimse o rahmeti sana ulaştıramaz. Ba'dahu ondan başka. Bu kim olursa olsun. O yüzden diyoruz ki zeliil olmak, muhtaç olmak sadece aziz ve cabbar olan Allah'a yakışır. Çünkü dua aslında nedir? İbadettir. Değil mi? Mesela hadiste ne buyuruyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem? Diyor ki ed-du'a huvel Dua ibadettir. Sen Allah'tan gayrısına desen ki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 senden başkasından isteme, isteme noktasında beni yine koru bu şekilde diyor Ya Rabbi. Yani o kadar önemli. Evet tabi tabi tabi. Şimdi Buyurun. ben evde e, tedbirsiz ayrıldığımdan burayı yolda kaldım ben yolda. Evet. E, gemiye binmek zorundayım. Evet. Gemiye de binmek zorunda olunca jeton almak zorundayım. Ama benim param yetmedi. Yani evet evet evet. Yaşam evet, yaşam evet Şimdi ben o yana gidiyorum, bu yana gidiyorum, göreviye bir türlü şey yapamıyorum yani, siz söyle. Evet, derdinizi söyleyeyim. Yani sene oldu bu olay, Evet. dedim Allah'ım sen bilirsin dedim yani ben de bunu olarak da şey yapmayayım, içimden böyle bir evet. suat yaptım. Kutuya geldim, jeton kutusu var ya, jeton kutusuna elim attım, şey yok jetonu kim bırakır yani oradan, <Gülüyor> 200 kişi geçiyor yazın ortasında evet. yani. Şimdi ben diyorum ki yani artık diyorum bir pislik yapayım da yani diyorum adamın <gülüyor> en da yani şimdi bayan var bu arada mı ya da bir şey şöyle bayan görevli var yani burada İdo'da. Evet. Diyorum pislik yapayım da diyorum hiç olmasa diyorum adam beni geçeceksin yani doğru söyleyemiyorum yani. Şimdi orada bir tane... Kadar... Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Onu görevliye, şöyle canım. Şimdi... Bayan geçti ömürde... E ama bayan geçmediğim önce ben elbette jeton kutusuna attım, bakmıştım yani jeton yoktu. Evet. Bayan geçti, artık Allah abim sen bilesin, yani bir desin, yol göster bana dedi. Şimdi böyle bir dua daha geldi. Yeni de diyorum, gittim jeton kutusuna bir tane jeton, dedim sen varsın. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Ya gerçekten arkadaşlar bu benim başıma böyle bir şey geldi ya. Elhamdülillah. Yani ne diyor Allah zaten, siz Allah'tan ko korkarsanız sizi hiç ummadığınız yerden bir rızıklandırır işte bu da bir rızık yani.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 Ben de size icabet edeyim. Şimdi şöyle bir işgal gelse, her dua edenin duası kabul oluyor mu? Olmuyor değil mi? Olmuyor. Mesela adam hayatı boyunca Allah Azze ve Celle'den çocuk istiyor ama olmuyor. Normal değil mi bu? Peki şimdi bu ayetle bu vakia olan şeyi nasıl cem ederiz biz ehl sünnet olarak? Hani demin bir işgal söyledik ya, bunu da mesela bir işgal olarak düşünün. Nasıl yaparız mesela?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 Evet, sonuç ne? Kar. Ve sonuç bir şekilde, bir manada bir bakış açısıyla da kabul ediliyor diyebiliriz. Çünkü umumu haslaştırıyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Anlatabiliyor muyum? Bu da buna benzer şeylerden İş, e, o yüzden alimler diyor ki bakın duanın duaya icabet etme etmeyi beklemek bir derecedir ama ondan önce bir de şu derece var. Subhanallah bu çok acayip ya. Alimler diyor ki sen dua ettiğine şükret. Ya, ya Allah sana dua etmeyi dahi nasip etmese.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 Zaten fıkha geçeceğiz kısaca. Evet. İlla namaz kıldıktan sonra mı dua edilecek? Yok. Her Yok. Allah Azze ve Celle ne buyuruyor? <gülüyor> Bakın dua edin, duanıza icabet edin. Ne zaman dedi Allah Azze ve Celle ayette? Bir vakit verdi mi? Umum o zaman. Gece Bırakın Nebi sallallahu aleyhi ve sellem mesela bazı rivayetlerde yüz kere istiğfar edermiş. İstiğfar yani Allah'tan bağışlanma dilermiş. Demek ki bak zamanı, görüyor musunuz? Yani zamanın her döneminde bu İllam, mevcudur. Ondan sonra gece yatarken Gelecek zaten mesela ihlas, felak ve nas surelerini okuyup elini üfleyerek vücuduna sürmek. Bakın bunların hepsi dua. Tuvalete girerken dua. Allahümme niyevzu bike minel khubsi vel khaba'i isteriz mesela tuvalete girdiğimiz zaman. Çıkarken mesela ne deriz? Gufran deriz. Değil mi? Mesela meşgide girdiğimiz zaman Allahum bismillah sallatu vesselamu ala rasul li ve rahmetik. Çıkarken ne deriz? Bismillah sallatu rasul illa Allahümme li ve fadlik. Kabirden geçtiğimiz zaman selamun aleyküm muslimina inna minna sallallahu lena ve Her yerde dua var sabah akşam. Sabah akşam dua var. Mesela abdestten sonra la illallah la l hamdu ala kulli şey'in Diyor ki kim derse böyle Fatihatul Cennetin 8 kapısı açılır diyor abdestten sonra bunun diye vesaire bir sürü. Yani o yüzden biz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 Beli olur. Çünkü Hz. Ayşe'ye bir gün birisi geliyor soru soruyor cevap veriyor. İkinci günde soru soruyor cevap veriyor. Üçüncü günde soru soruyor. Ayşe radiyallahu anh diyor ki sen diyor sorduklarımla amel ettin mi? Yok. E diyor ki o zaman niçin Allah'ın hüccetini hala üzerine arttırıyorsun? Yani niçin hala bu hüccetleri üzerine yok? İyice helak olacaksın. Hani bilmesenin derdin? bilmiyordum amel etmedim. Anlatabiliyor muyum? Burası önemli <gülüyor> Derse tamam. Ha, o yüzden getireyim mi dua kitabını? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tamam inşallah öyle yapalım. Aynen, <gülüyor> kuran Aynen, aynen. Hayatımız aynen. Hayatımızı şey inmiş. aynen ay, çok güzel bir şey var. Yani Kur'an inmiş bize. Bir de onunla hayatımızı biz tanzim etmezsek.